Aynı dünyada çalışmamış olmamıza rağmen, çok kısaca bu şekilde başlayayım, çok fazla temas etme şansım olmadı ama bazı yazıları yazılarının bulmaları olarak akademik anlamda hemen hemen aynı dertleriyle paylaştığımı söyleyebilirim, zaten çalıştığınız filozof çok temelde aynı, kendisi bir sosyolojik olamasına rağmenci yolda belirttiği gibi felseferi son derece ilgiliydi. Ee, onun e, Yan kitabı içerisinde teknoloji sıkıntı ve eşitliğin hocamın bahsettiği yazıdan bir e, alıntı yaparak e, hangi alanda onunla e, akademik bilgilerimi ve akademik sıkıntıları paylaştığını aslında açığa almak istiyorum. Şöyle söylüyor hoca. Hazırlok, klişelerle dolu açık göz bir dünyada ilgin bir sürü bir, bir sürü bir yerine kişi gerçekten benim diyebileceği kendi zamanını üretme gücü elinden alınan zamanında tükettiği her meta gibi hoya çarjıya giden, üstelik bir de hiç zamanı olmadığından sürekli yakınan bir istatistik sayılır yalnızca. Böyle birinin kendini kültürü kılma çabası da şıp sevdiği, ayran gönüllülüğü daha bir besleyen, hiç okumaya vaktim yoktu şablonları oturtulduğunda, bu yarım yamalak girişimin evsizlik ve baksızlığa, sonunda onmaz bir sınır ıslığ özlemini hatır sayılık tatlı olduğunu söyleyebiliriz burada e, eklemek istediğim hiçbir itiraz olmadığı olmayan bazı da olmadı. eklemek istediğim şey sadece e, şurası olurdu. Hiç okumaya vaktim yoktu. İşlablamaların yanında ben çok fazla okumam lazım. Onu da okumam lazım. Bunu da okumam lazım. Bu işlablamaları da aslında e, ilave etmeyi tercih ederdim. Çünkü e, gerçekten zamanı kendi zamanım yapabilmem için aslında neleri okuyabileceğim kadar, neleri okumayacağımı da aslında karar vererek takip ettiğim yolu yurtmam gerektiğine inanın. Böyle bir e, başlangıç yapıyorum. Şimdi e, Heidegger'den bahsedeceğim. Heidegger'de sıkıntı fenomenini ele almaya çalışacağım. E, Onun her şeyden önce bir şekilde 2500 yıldır varlık sorusunun e, anlamlı bir şekilde sorulamamış olduğunu düşünen filozof olarak yansetmek yani varlık sorusunun elbette ki biridir, ortaya konan bir soru olması bir gerçek. Ve fakat Heidegger'in varlık sorusunu mantıksal sunumuna götürdüğü noktada sorunun yanıtlanması değil, bugüne kadar sorulmasının bile mümkün olmamış olduğu gibi bir gerçeklik karşı karşıya yapılıyor. Onu söylediklerine yani ikna aldığımız Hegel e, varlık sorusunu ele alırken e, hocamın da bahsettiği mevcudiyet metafiziğini aslında karşımıza alıp, alıp konuşmakta ve varlık sorusunun varlık sorusunu soran varlığın varoluşunu gündeme getirmek suretiyle varlık sorusunun sormanı bir imkânı yaratmaya çabalamaktadır. Varlık sorusunu soran varlık, Lazaridi adlandırıldı. Çok temelde insan vardı. Ama ben bir şekilde bunu şöyle de tanımlamak istiyorum. Çok Aydın'ın ikinci döneminden anlayan birisi değilim. Genellikle fenomenoloji döneminin ilk dönemini biliyorum ama Fox falan gibi lafları kullandığı zaman muhtemelen kendi varoluşu, kendi tarihsel varoluşu, kendi kimliğine katılan varolana dazayn dediğini tahmin ediyorum. Ve bu tabii ki en başta insan bireyi aklıma geliyor, bölümüne doğru gitmek olan insan bireyi aklıma geliyor mevcudiyet terimleriyle ele alınamayacak insan aklıma geliyor. Mevcudiyet terimleriyle ele alınamayacak insanda her şeyden önce felsefedeki o eski tartışmanın insanın bir doğası var mıdır? İnsanın doğası nedir tartışmasının bir devamı olarak faydagâr tarafından şu şekilde bir soruya beni götürüyor. Yanıta beni götürüyor. İnsanın bir doğası yoktur. İnsan mevcudiyet terimleriyle açıklanamaz. İnsanın özü ee, nelik derimleriyle ortaya konulamaz. Neyle ortaya konulur? İnsan yaptığıdır ettiğidir, yapıp etmeleridir, var olmuştur. Yani insan var oluşuyla bir şekilde kendini de anlar, dünyayı da anlar, kendini kurar, hem dünyayı dünya yapar, hem de bir şekilde insan oluşuna anlam kadar. Bu şekilde düşündüğümüzde ortaya bir öyküsellik çıkıyor. Çünkü insan aslında her daim kendini yaparken, yaşarken, eğlerken, dünyaya ve diğer insanlarla temas kurarken öyle ya da böyle varlığı anlamış olmaya ve de varlığı söylemeye yazgılı olmalı. Dil diye bir şeyin içinde düşüyoruz. Işte e, batı dillerinde çok daha e, görünür olan, bizde bir son ek olarak gelen adıdır, iz, biz Bunu anlayarak yaşıyoruz. Bunu anlayarak yaşıyor olmamız bu söylemek zorunda olmamız her daim dünyayı, kendimizi ve dünya ile kendi aramızdaki ilişkiyi tekrar tekrar gündeme getiriyoruz ve tekrar tekrar dünya ile kendimizi karşılıklı konumlandırmamız anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında salt lüdevler açısından bakılacak olsa dünya ile etkileşimimizi salt medensel terimlere olsa, olsak salt ve türlü verileri çoğluğundan etkilenme olarak adlandırabileceğimiz dünya karşılaşması birlikli bir yapıya kavuşuyor. Seins-Ferste anlamında yani varlığın anlaşılması söz konusu oluyor. Dolayısıyla insan çok temelde diğer mevcut olan varlıkların arasındaki bulunmuşunu ve onları artiküle edebilmesini, onları bir birliğe taşıyabilmesini aslında varlığı evet. anlamasına bu Şimdi insanı mevcudiyet terimleriyle anlayamıyoruz dediğimizde, İngilizce de çok güzel bir karşılığını buluyor. İnsanın özü bir şey olmakta yatmaz demiş oluyoruz. İnsan bir şey değildir demiş oluyoruz. Bu masa bir şeydir, tamamlanmış. Fondüsyonu bakımından anlatabilirsiniz, rengi, dokusu, dokusu neyi gündeme getirirseniz fizikselde. İnsan için bunu söylediğinizde insan bir şekilde kendisi için yaptığı tanım kendi kaderini belirleyen marka olduğundan dolayı tanım tutmaz bir yapı. Teflon gibi, teflonun tutmaması gibi tanım tutmaz bir Ya sahip olduğu düşünmeyecek olan var. Dolayısıyla insanın temelinde bir şey yoktur dememiz gerekiyor insan bir şey değildir. Bir şey kendini açığa durmuyordu. Bir özün kendini varoluşa sunuyor olması demek. Henüz zaman mekansal ilişkiler arame dalik olmamış. Henüz kendini gerçekleştirmemiş. Henüz edimselleşmemiş bir potansiyelin edimselleşmeye başlaması anlamına gelmiyor. İnsan insan ne yapıyorsa o. Dolayısıyla insanın özünde nothing, no thing var. Bir şey olmamalı var. Hiçlik ve bu işlikle başa çıkabilmek için insan varlık anlayışını, o işlik sanki yokmuşçasına dünya tam anlamıyla mevcut ve tamamlışısına dile getirmelerinde sürekli dünyaya ve kendine anlatkan ber tarafı yani. <gülüyor> Şimdi ben bu tamamlama çabasını çok temelde bu e, serle bağlantılı bir hay bu serle bağlı için bu kendi başına çok İndeme getirildiğini bugüne kadar görmemiş olduğum bir kavramıyla ilişkilendirmek istiyorum. O da erfül kavramı. Doyurma sadece faydemein doyurma, gerçekleştirme, bir ihtimalin gerçekleşmesi vesaire gibi anlamlar. Şimdi bu neyin doyurulmasından bahsediyor, neyin gerçekleşiminden, neyin neyin hakkını <gülüyor> verişinden bahsediyor diye sorduğumuzda, insanın dünya ile karşılaşması, az önce de söylediğim gibi. Her zaman perspektifal, her zaman kısmi, her zaman belli yüzlerden, belli açılardan, belli perspektiflerden dolayısıyla eksikli, kısmi bir karşılaşma. Bir bina öncesi görüyorum sözlerimi. Orada bir bina alımından bahsediyor. Halbuki binanın arka tarafını görmüyorum. Efendim bana bir şekilde hafızama da çok güvenmem gerektiğini öğretiyor. Binanın arka tarafına dolanıyorum. Hala arkası varmış bir seferde ön tarafa ilişkin bilgiyi unutmadığını varsayın. Hani ki unutmuş olabilir. Dolayısıyla görülere geldiğinde, görüler üzerinden şeyleri an, anlamaya geldiğinde ifadelerle görüler arasında her zaman bir boşluk kaldığına ediyoruz. Bu daha soyut meselelerle de her zaman kısmi bir e, karşılaşma ama ifade boyutunda bir tam ifadesi. Ev görülür ev ön yüzü görmüyor, evin ön cephesini evin kendisini görmüyor. Dolayısıyla dünyayı onu gördüğüm açıdan her daim tamamlayacak bir biçimde dile getiriyorum, anlatıyorum. Burada şunu söylüyoruz, görü bir şekilde benim dilsel ifadelerimi dolduruyor, onları bir şekilde doyuruyor. O doyurmanın gerçekleşmesinin yoğunluğu ölçüsünde Dünya ile ilgili söylediğim şeylerin hakikati temsil ettiğini söylediğimi. Bazen boşta konuşuyoruz. Yani bir Einstein falan bu konuda söz eder, bilirsiniz hepimiz. Hadegel'de çok şeydir, gere diye var zamanlarda zamanla gevezelik diye. Ya da dedikodu üzerindedir konuşma. Yani bundan binlerce kilometre ötede Çin diye bir yerden var olduğunu biliyorum ama gidip görmemişim. Görmek anlamında, orada yaşamak anlamında sahip olma ihtimali e, olan bir görü bir şekilde Çin diye kendisini ifade ettiğimde e, ortaya, ortaya koymuş olduğum ifadenin içini doldurum. Ama oraya gidebilirim, orayı görebilirim. Orası bana anlatılabilir. Birçok e, ifadenin içini doldurulmasının pek çok yolu var. Şimdi bunu Haydiger'im uyguladığımızda daha bir şekilde varoluşunluk, yani uçukta birçok teknik bir terim Russel'de ee, ve de e, bilissel haklarıyla öne çıkmış bir insan tasarımını ortaya koymak için kullanılan bir terim. Yani bu terim aslında Logisch-Walter Züringer'in e, mantıksal araştırmalar adlı eserinin e, sanıyorum 6. araştırmasında, bilgi konusunda bahsederken çok yoğunlukla başvurduğu bir terim bilgi fenomenini açıklamak için Bunu, bu bilgi fenomenini açıklamak için ortaya koyduğu kavramı kavramın Heidegger için bir şekilde daha ontolojik bağlamda, daha varoluşsal bağlamda da kullanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü insanın varoluşu demek insanın varoluşu kendisine bir görev olarak, bir ödev olarak gerçekleştirilmesi gereken bir yükümlülük olarak verilmiştir. Yani bu Sartık'ta ve varoluşu filozoflarda özgürlüğün bir, olarak omuzdan hızla yüklenmiş olması temasının az soracak olursa daha incelikli ve daha teknik açıklamasına denk geliyor. Var olduğum sürece kendimi yapıyorsam ve yapıp etmelerim bir şekilde benim kimliğimi belirliyorsa ve ben hazır bir kimliği aktüalize ediyerek var oluyor değilsem o zaman bir şekilde kendi varlığıma karşı bir borcum var ve çünkü yaptığım her şey neyime Kendimi yorumlayarak yaşıyorum. Dolayısıyla kendime karşı borçluyum varlık ve zamanda konuş olanlar için o şu dikkat devasından bahsedeyim. bir eksikliğim, bir şey değilim ve bir şey olmamaktan kaynaklı bir varolusal suçluluğa sahipim. Kendime karşı bir borcum var. O borcu ödemek durumunda. Sıkıntı fenomenini daha e, genel anlamda bu içlikte kurulan e, ilişkinin yansıması bir mod olarak anlama elindeyim. Aslında, e, Bülent Hoca Angst kavramıyla bir şey söylemişti. Tam olarak bir hiçlikle karşılaşma deneyimi. Ama metafizin temel kavramları metnine baktığınız zaman, haydi 1929-1930 ders yılında vermiş olduğu, ıı, yılın, yıllarında vermiş olduğu ders metnine baktığınız zaman, orada sıkıntı kavramını okuduğunuzda, derin sıkıntı kavramına geldiğinizde, şu soru akıllara geliyor. Derin sıkıntı fenomeninin angst kavramıyla nasıl bir ilişkisi var ya da nasıl bir ayrıntı var? Metafizik nedir metniyle kıyasladığımda şöyle bir sonucu alıyorum. İnsan bir şey olmamaktan, bir mev, mevcut bir varlık olmamaktan, mevcudiyetin ona sağlamış olduğu garantinin üzerinde varlık inşa etmiyor olmaktan dolayı endişeli, Hiçliği ile karşılaştığımız durumlarda, anksiyetenin ona hiç, hiçliğini tattırdığı durumlarda yaşanan e, deneyim farklı bir deneyim. temasına geldiğimizde, oradaki hiçlik vurgusu yine varlık ve zamanda sözü edilen Sein können ifadesiydi. Yani daha sayını aslında bir potansiyel, bir ihtimal, bir olanak, bir olasılık onun bir edimsellik olmaması temasıyla dans etmeye başladık Ha Bunlar çok mu ıı, birbirinden bağımsız kavramlar? Hayır, çok birbirinden bağımsız kavramlar değil çünkü ikisinin de arkasında İngilizce düşünmeye devam ediyorum. No vurgusu var. Think olan şey, şey olan şey, bir edimsellik, bir aktualite. Eğer benim bir doğam varsa, ben var olayım ya da olmayayım, bu dua belli bir anlamda mevcut, elde, hazır. Bunun bir şekilde e, o doğayı aktüelize eden varlığın o doğaya katabileceği bir şey yok diye de algılanmasının. E, bu şekilde düşünüldüğünde sıkıntı temasıyla arms temasını yan yana koyabiliyorum. Bir tanesi dazaynı bir olanak olarak görüyor. Öbürü bir şekilde dazaynı hiçlik olarak gündeme götürüyor. Şimdi dazaynın ya da olanağına el uzatmaya çalıştığımızda, onu açmaya çalıştığımızda bir, bir problem durur. Neden? Çünkü el uzatmak, onu açmaya çalışmak, onu bilmeye çalışmak, hakkında konuşmaya çalışmak, onu düşünmek, bütün bu ifadeleri ele alıp düşündüğünüzde karşınıza, karşınıza mevcut bir cismi yerleştiniz konuşmaya devam edeyim. İşte bütün bu saydığımız zihinsel edimler noetik bileşense yani bilinç aktını bilinç edimini imleyen bileşenlerse bunun karşısında nesne tarafında duran şeyin yani noematik bileşenin mevcudiyet terimleriyle eee ontolojik ifadesini bulan bir şey olması gerekiyor. Ve fakat Metafizik nedir dedi, aynı ortaya koymuş olduğu gibi, hiçlikten bahsettiğimiz ilk anda adını verdiğimiz bir şeye dönüştürüyoruz. Halbuki hiçliğe hiçliğini teslim ederek yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla hiçlik ya da olanaktan bahsederken, yedimsellik ya da mevcudiyetten bahsetmemiş oluyoruz. Ama den bahsetmek üzerine düşündüğümüzde o den bahsetmenin bir yolunu bulmamız gerektiği de açık. Dolayısıyla bu Sartre'ın bunayında Heidegger'in felsefesine geçtiğimizde aslında temelde bunun şu olduğunu düşünüyorum. Zihnin önüne konulmuş olan nesne hakkında konuşmaktan tam da zihnin yönelmediği nesne hakkında konuşmanın bir yolunu bulmak. İşte yeni bir dil yaratılma çabasının nedeni bu. Yani Heidegger'in 2500 senelik felsefe tamamen bir yeni sistem daha ekliyor olmaktan ziyade o güne kadar konuşulmuş olan ne bir ayar çekiyor oluşunun belki de adlandığı. Yani Almanca değil, işte İngilizce değil, Üstüçe değil, var olan diller değil, başka bir grama, bir ruh şifra, aslında temel düşünme mantığında ile nesneyi bir şekilde karşılıklı konumlandıran ve işte gramatik olarak özne yüklem e, etrafında örgüle, örgütlenen bir dil şemasından nasıl kurtarıp konuşabiliyor? Çünkü nesneyi örmek koymuyor. Görmediğim bir nesne hakkında konuşuyor. Şimdi ben burada e, e, belki biraz bukalacı, belki biraz fazla cüretkacı olacak. Var mı usta semantik diye bir laf aklıma geldi. Semantik bir şekilde bir nesneyi göstermenin en basit, e, e, basit ifadesi de bir nesneyi gösterme üzerine üretilen bir düşünme biçimi. Bir gösterilen var, bir de gösteren var. <gülüyor> en temelde gösterme dediğim şey, parmağı işte böyle. Dolayısıyla zihinsel, bedensel ve dikkat olarak nesneye yönelmek demek. Onu bir şekilde merkeze koymak, periferi dışarıda bırakmak. Varoşa dokunmamak demek. Şimdi aile gelcik penolojiyi ben düşündüğümde, tam talep burada ifadesini buldu. Başka bir semantiğe eğilir diyor Sainte diyor ki parmağımla gösterme, zihnimle yönelme. Baktığın yerde bakışına konu olanın periferinde kalana dikkatini yönelme. Yani şuraya bak ama dikkatini çevreliğine yönlendirmeye çalış. Bunu tabii ki bedensel terimlerle anlatıyorum. Şu anda bir benzetme yapıyorum. Bir yaklaşım mesafesi üretmeye çalışıyorum. Ama bu belki de yeni bir semantik tarihi. Belki varoluşçu diye adlandırılabilecek semantikleri Belki fenomenolojik diye adlandırılabilecek bir semantik talebi. Ee, Halbuki fenomenolojinin sıkıntı ve de e, pardon hiçlik ve de olanak olarak da anlamaya çalışırken onu nesne yapmaktan kaçınmasıyla bu tip varoluşsal bir semantik talebini dillendirdiğini düşünüyorum. Ales ein zagen, das heißt offen war deriş, diye bir laf ediyor metafizinin temel kavramlarında. Bunu şöyle çeviriyorum, fersagen aslında e, başarısız olmak, yani, yapamamak falan gibi bir anlama geliyor ama etimolojik olarak bakıldığında içinde zagen geçiyor ve ben bunu şöyle çevirmeyi tercih ettim. Dile getirilmesi mümkün olmayanı, dile getirme yolunda sergilenen her çaba, öyle ya da böyle bir dile getirmelidir, açığa çıkarmeleri, başarısız olsaydı. Burada oturan arkadaşlarımızdan bir tanesinin bir kitabı yayınlandı. Onun kitabının arkasında bir şekilde başarısızlık temasını okumuş, bildiğim. Burada Ailes Weizsagenis Einzagen dediğinde o başarısızlığın kendisi dilin hazır olmamasında, yani bütün dünya dillerine ortak olan o yapının henüz hazır olmamasında, insan sezgisinin dilin sınırlarını aşabiliyor olmasından kaynaklı yazdığı olduğumuz bir başarısızlık ancak ve ancak belseferin başarısı olabilir. Eğer anladığımız anlamda bir başarıdan söz ediyorsak ortada pozitif bilim demektir. Yani nesne demektir. Ama e, biliyoruz ki metafizinin temel kavramları metninden metafizik aslında e, o ya da bu nesneyi düşünmek değil nesne olmanın kendisini düşünmek. Nesne olmanın kendisini düşündüğünüz zaman hiçbir şeyin e, zihnin gözünün önüne koyamazsınız. Hiçbir şeye direkt olarak bu nedir diye soramazsınız. Sormanın bir yolunu bulmanız gerekir. Felsefeyi burada kurtardığını düşünüyorum. <gülüyor> zaman zaman yaptığım, e, yaptığım bir konuşmada ve arkadaşlarımla da yaptığım konuşmalarda biz e, temel olarak gündeme getirmeye çalışıyorum. Felsefe bugün Ünal Hoca'nın söylemiş olduğu Akademi AŞ'nin içerisinde X felsefesi, onun felsefesi, matematik felsefesi, fizik felsefesi, biyolojik felsefesi bu disiplinlere parazit olan bir düşünsel aktivite olarak tanımlanıyor. Aydıgar bunu öngörmüştü tekrar. Felsefenin bir şekilde tek sorusunun varlık sorusu olduğunu söylerken Önceli Örneş'in de bunun yöntemi olduğunu söylerken aslında Nesne yapmadan bir şeyin şeyi düşünmenin yöntemini bulma, mevcudiyet terimlerini aradan çıkarma ve varlığı, varlığın var olanlarla ontolojik farkını gündeme getirmek için bir hazırlık yapma süreci olarak tanımladığımız felsefede ki bu muhtemelen e, daha uzun bir süre felsefemiz bağımsız kalması için yeterli de artar demiş. Şimdi mevcudiyet terimlerinden kurtulup, bir şekilde bazen de kendi zamansallığını iade etmenin bir yöntemi olarak sıkıntıyı gündeme getiriyorum. Yani sıkıntı biraz sık içemem düştüğü için sona kaldı, oldu. olduk. Landwiley, Almancası sıkıntı kavramındadır. Zamanın uzaması, Landwiley, Landwiley, Landwiley gibi düşünülebilir, İngilizce olarak düşündüğü zaman. Zaman bir elastikiyet kazanması. Burada da... Zamanın geçmemesi, gidememesi, ayak sürmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. yarısın. Şimdi, e, kantan beri çok şöyle bir e, durum bir söz konusu. Sıkıntı genellikle maruz kaldığımızı düşündüğümüz kendisine uğradığımızı, üstümüze geldiğini, bizim bir şekilde irademize rağmen bizi kapladığını düşündüğümüz bir durum. Ve sıkıntıyı zamansallık terimleriyle yararlanmayı tercih ediyoruz. Ama Kant'dan beridir öğrendiğimiz şöyle bir şey var. Biz zaman dışı özleriz, nelik terimleriyle anlatılabiliriz, düşünsel varlıklarız ve düşünce zaman dışı bir şey. Özümüzde düşünce varsa zaman dışıyız. E peki Kant diyordu ki, görü formları, ve görü formları bizde bir fakülte olarak var. Ben görü formuna, zamanı, bir fakülte olarak sahip Böyle mi acaba? Halil hani varlık ve zamanda yaptığı şeyin aslında Kant'ın kritik e, saat hakkında eleştirisinde yapmaya çalıştığı şeyi ontolojik bir bağlama oturtmak ve resmi şu şekilde tersine çevirmek olduğunu düşünüyorum. Bunu ayrı gelin bir şekilde Kant yorumlarını okuduğunuzda da sezebilirsiniz. Çok kolay kendini veren bir e, hareketi yoktur bu metinlerinde yazık ki ama zamana ben sahip değilim. Zamana tabiyim. Zaman bana sahip. Yani yapıp et e, yapıyorum, ediyorum özne dilinde konuştuğum bir dünyadan ola geliyor olmakta kendini açıyor varlık ve benim yapmalarım etmelerim bunların içerisinde ancak ancak mümkün olabiliyor gibi bir dile elde Bu tabi muhafazakarlıkla da suçlanabilecek bir tutumak karşılıklı bir, bir nevi kaderciliğe falan kapağı Dolayısıyla beni politik düşüncenin devamı açısından sorumluluğu kendisine yükleyebileceğimiz bir failin bekası, bek bekası açısından gel felsefesini yeniden alma yolunda uyarıyım. Şimdi üç tür sıkıntıdan bahsediyor Haydegar. Bu üç tür sıkıntıda nesne yavaş yavaş geri çekilirken zaman yavaş yavaş düzgün doğrusal zamandan Dasein'in sahih zamansallığına doğru evliliyor. Dasein'in bir şekilde gerçekten zamansal bir varlık olmuş, zamana sahip olmak anlamında değil, zamanın kendisi olmak anlamında Dasein'e doğru bir evlenme yaşıyor. İlk örnek bir tren garında beklemekle ilgili. Dört saat önce gitmişiz. Tren bir türlü gelmek bilmiyor. Yerlere bir şeyler çiziyoruz. Ağaçları sarıyoruz. Tuvalete gidiyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz. Saate bakıyoruz. Geçmiş beş dakika. Tekrar başka bir şeyler angaja olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey konsantre olamıyoruz Sırtımızda kitap var. Bakıyoruz. Anlamıyoruz. kapatıyoruz, Bırakıyoruz. Batıyoruz. Beş dakika. Zaman bir türlü geçmiyor. Tren garı tren beklemek için yapılmış, yapılmış bir yer. Tren garındayım. Karşı karşıya olduğum nesne işlevini yerine getiriyor. Orada bekliyorum. Ama asla benim ondan beklediğim şey, trenin bir an önce gelmesi. Trenden bana tren garının gelişini vermesini istiyorum. Vermiyor. Elimdeki alet edevata odaklanmaya çalışıyorum. Ama geleceğe dönük kendini geleceğe atan vardı. Şimdi konsantrasyonu sürekli olarak kaybediyor. Şimdi elimden kaçırıyorum. Yani şimdi şimdisi olduğu gelecek yüzünden bir türlü şimdi olamayın. Şimdi, şimdisi olduğu gelecek yüzünden bir türlü şimdiye gelen Sürekli olarak elimden konuşuyoruz. Bir itilip kalkılma durumundayım. Yani. Tren garı tarafından reddediliyorum, boşa çıkarılıyorum. Ama tren bırakıp gidemiyorum, arafta kalıyorum. Arafta kalma ve boşa çıkarılma, sıkıntının üç türünü anlatırken Sıkıntının iki olarak sabit bir kavram İkinci bir süre geliyoruz. Nesne daha az belirli hale geliyor. Bir akşam yemeğine davetliyim. Gidiyorum. Her şey çok güzel geçiyor. Harika. Konuşuyorum, yiyorum, içiyorum, sigara içiyorum, muhabbet ediyorum. Ayrılırken övgüler alıyorum, övgüler düzüyorum. Tekrar bekleriz efendimler vesaire. Eve geliyorum. Harika vakit geçirmiştim. Aha baktım ki içimi sıkıntı kaplıyor. Sıkılmışım. Neden? Ne sıktı beni? Şimdi ilk örnekte elimde bir şey vardı, beklediğim bir şey vardı ve bunlar ayrı ayrı şeylerdi. Elimdeki şey beni oyalayacak diye beklediğim bir şeydi. Ne için oyalayacaktı beni? Beklediğim şeyi beklerken daha az açacak Halbuki burada bir tane bir şey var. Bir parti var. O parti var. yani e, ev partisi anlamını söyleyeyim tabii ki. E, parti beni oyalıyor. Parti beni absorbe ediyor. İçine çıktı. Geçmişi ve geleceği bana unutturuyor. Yarın ne yapacaktın? Dün ne olmuştu? Bütün bunları unutuyorum. Tamamen numaran bir şekilde teslim oluyorum. Sanki uzamış gitmiş bir şimdinin içinde gibi oluyordu. Şimdi ilk örnekte zaman ayak sürüyordu. Burada zaman duruyor. Bir tane şimdi indirdi. Ama yine de bir boşta kalma. Bir boşa çıkmış olma. Muhussel Cevabdan'da bahsettiğim o Erfülüm'dü. O doyurulmanın gerçekleştirilmeyi, bir şeyden söz edebiliyorum. O partinin zamanını kendime ayırmışım. Demişim ki burada, boşa, e, burada zamanı boşa geçirsem bir de kendimi kötü hissetmeyeceğimin garantisi var. Bir de anlıyorum ki hiçbir şeyin öyle bir garantisi falan yok. Zaman benim değil. Gidiyorum ve kendimi kötü hissediyorum. Neden? Çünkü o zamanı daha iyi geçirmiş olabilirim. Ve son olarak, özür sır dileyerek, ve son olarak şöyle bir şeyden bahsediyor. Artık empirik boyut tamamıyla ortadan kalkıyor. Şöyle bir durumdan bahsediyor. Bunu metafizi, e, metafizik nedir? Metrümde de söylemekteydi. Hiçbir zaman için tam olarak kafamın yatmadığı bir şeydir bu. Bütün varlıklar, dünyadaki bütün var olanlar top yekili kendileri geri çekiyorlar. Kendilerini bana nesne olarak vermeyi reddediyorlar. Dolayısıyla onların orada bulunmalarının olanaklılığını görmemi sağlıyorlar. Yani onlar orada da oldukları için ben onlara yöneliyor değil. Benim bir yere yöneliyor olmam onların oradaki mevcudiyetine bağlı değil. Ben zaten yönelen varlığım. Zaman, zaman zaten zamanın zamanlaması ve benim zamanın kendisi oluşun beni kendi dışımı atıyor. O olanaklı o olanaklı alanını açan varlık olmamı sağlıyor. Orada oluşturduğum açıklık alanı. Dünya ve nesnelerin bir şekilde içinde devindikleri bölgeyi deşebiliyor. Şimdilik bu kadarla da bırakayım. Daha sonra ders